geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Sepia 2053 net 0 emisyon hedefi yolunda emekli edilmesi gerekecek kömürlü termik santraller hakkında ekonomik bir inceleme yayınladı. Analize göre özelleştirilen santrallerin hemen hepsi 2030'ların ikinci yarısına kalmadan özelleştirme bedellerini ödeyerek emekli edilebilir duruma geliyor. Sefya'nın yayınladığı çalışmada net sıfır hedefine ulaşmak için yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamak üzere olan santrallerin devreden çıkarılmasının uygunluğu yalnızca kamu maliyesi gözünden değil, yatırımcı açısından da ekonomik olarak değerlendiriliyor. Çalışma özelleştirilen 9 termik santralden 8'inin özelleştirme tarihi itibariyle belirli varsayımlar altında özelleştirme bedelini ne zaman ödeyip başa baş noktasına geleceğinin hesaplanmasını amaçlıyor. Çalışmada ayrıca net sıfır hedefleri doğrultusunda emekliye ayrılan kömürlü termik santraller hakkında dünyadan güncel örnekler de veriliyor. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFIA) Direktörü Bengisu Özenç, kömürlü termik santrallerin çok uzak olmayan bir gelecekte hayatımızdan çıkacağının altını çizdi ve şunları söyledi. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda kömürlü termik santrallerden elektrik üretimini terk etmesi gerekecek. Mevcut santral portföyünün ne şekilde ve hangi sıralamayla emekli edileceğinin planlanması gerekiyor. Bir yandan 2053 hedefleri doğrultusunda emekliye ayrılmayı bekleyen santraller, diğer yanda ise ülkenin arz güvenliğinin zora sokulmaması gerekliliği, detaylı bir planlamanın zorunlu olduğunu gösteriyor, dedi. Avrupa'daki şiddetli kuraklık su seviyelerini görülmemiş bir şekilde indirdi. Düşen su seviyeleriyle batık arkeolojik eserler ve enkazlar açığa çıktı. Son yıllardaki en kötü kuraklık sorunuyla yüz yüze olan İspanya'da, Stonehenge olarak adlandırılan düzinelerce megalitik bir taş çemberi ortaya çıktı. Kaceres bölgesindeki Valdecanas rezervuarında yapıların tarihinin M.Ö. 5000 yıllara kadar uzandığına inanılıyor. Almanya'da ise ekonominin can damarı olan nehirlerdeki su seviyesi rekor düşüşte. Nehirlerde büyük tonajlı yük gemilerinin yol almaması ekonomi çevrelerinde endişe yaratıyor. Ülkenin en uzun nehri olan ve aynı zamanda ekonomi içinde önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri, kuraklıktan en çok etkilenen su yollarından biri. Galler'de Ulusal Kaynaklar Ofisi kuraklık ilan etti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Galler Ulusal Kaynaklar Ofisi yetkilisi Natalie Hall, ''Yağış eksikliği ve son yaşanan sıcaklıkların nehirlerimiz, kaynaklarımız ve yer su seviyelerinde büyük bir baskı oluşturduğu aşikar. Bu nedenle güney ve batı gallerde kuraklık ilan etmeye karar verdik.'' dedi. Bu durumun su arzının yanı sıra birçok canlı türünü ve doğal yaşam alanını olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Hall, gallerin bazı kesimlerinde yağış gözlemlense de kuraklık sonrası iyileşmenin, uzun zaman alabileceğini vurguladı. Galler gibi İngiliz hükümeti geçen hafta ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan ettiğini duyurmuştu. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle ülkenin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye'de son yıllarda yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle sık sık flamingo ölümlerinin yaşandığı tuz gölü ve çevresi için bir proje hazırladı. Proje kapsamında 4 kilometrelik boru hattıyla tuz gölüne su taşındı. Bu sayede yavru flamingo sayısında artış gözlendi. Geçen yıl yaklaşık 3000 olan bölgedeki yavru sayısı bu yıl 9371 oldu. Çok sevindirici bir gelişme. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani İBB ile yerel yönetimlere hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve iklim Eylem Planı, SECAP diye geçiyor. Çalışmalarına devam ediyor ve daha önce Büyükçekmece ve Çorlu Belediyelerine Yenilenebilir Enerji konularında danışmanlık hizmeti vermişti. İBB'ye bağlı İstanbul Enerji son olarak Edirne Belediyesi ile de bir işbirliği yaptı. Edirne'de SECAP tanıtım programı akademisyenler, meslek odaları, ticaret sanayi odası üyeleri ve mahalle muhtarları gibi birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve İBB Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı kapsamında bir işbirliği protokolü imzaladı. Enerji ve iklim çalışmaları konusunda yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine değinen Yüksel Yalçın, Sürdürülebilir enerji ve iklim eyleme planı çalışmalarımız bu açıdan çok önemli. Özellikle 2000'li yıllardan sonra artı bir derecelik artışın bile dünyayı nasıl değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. Sekap yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarından biri bu kapsamda akademisyenler danışmanlığında uzman mühendis kadromuzla yerel yönetimlere danışmanlık yapıyoruz. Dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da hedefimiz karbon nötr bir kent. Bu hedefe 2050 yılında ulaşmayı planlıyoruz. Karbon net hedefine ulaşmazsak evlatlarımız, torunlarımız bizim yaşadığımız gibi bir dünyada yaşayamayacaklar dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.